Oh yeah. İzlediğiniz Merhaba evet, Kainat, bugün 27 Haziran Perşembe, yıl 2024, ay 6, gün 179, Hızır 53, 1445 Hicri, Zilice 21, 1440 Rumi, Haziran 14, yağmurlar, içine biraz acı katılmamış eğlence yoktur Hafız Şirazi, Günün Tarihi 126 yıl önce bugün 27 Haziran 1898'de Joshua Slocum, dünyayı yelkenliyle tek başına gezen ilk denizci oldu. 27 Haziran 2011'de karikatürist, ressam, yazar ve yüksek mimar Güngör Kabakçıoğlu'nu kaybettik. Büyük Saatli Marif Takvimi You're damn sure of a lonely bed here takes on the cold. Lose a wife, changed my life. We're not together. A canceled future, well it's hard on me. Gone, gone. Are you gone forever? Hope you love the baby. I'm never gonna see.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 All that you see and I've got cheese Merhaba herkes, Açık Radyo burası 95.0, AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın dördüncüsü bu, bendeniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, herkese günaydın dedik. Açılış parçamızda hüzünlü bir parça sabahları dökülen gözyaşları üzerine de Beach Boys'dan. Bunun bestesi Bruce Johnston'a aitti. Şarkıyı söyleyen de kendisiydi Bruce Arthur Johnston. Beach Boys'un kurucu elemanlarından biri değil aslında. Sonradan katılıyor ama çok önemli bir rol oynadı. Kendisi 27 Haziran 1942'de doğmuştu. Ve yazdığı en önemli şarkılardan bir tanesi de buydu. Kendisi sabahları Duydum, gördüm, döktüğüm gözyaşları diye hiçbir işime yaramayacak, ne yapacağımı da bana söylemeyecek bu gözyaşları ama yine de döküyorum diye ve bana sürekli olarak seni hatırlatıyorlar. Sen Avrupa'ya göçtün, gittin ve bir daha buluşamıyoruz artık. Hiçbir şey yapacağımı da hiçbir şey söylemiyor ama... Ben de gözyaşı dökerek devam ediyorum işte ne yapayım başka seni özlemekten başka bir şey gelmiyor. Elimden diye giden ünlü şarkılarından bir tanesi de Beach Boys'un onu çalarak biraz süzünlü başladık. Şimdi ufak bir özet geçebiliriz. Türkiye'nin durumunda da karışıklıklar var ama dünyada özellikle de Bolivya'da bir darbe girişimi, <gülüyor> sosyalist darbe yönetme karşı bir darbe girişimi olduğu haberleri geliyor. dört bir yandan Morales'ten Bolivya devlet başkanı Arse'de ordudan demokrasiye saygı gösterip darbe girişimini son, sona erdirmesi istiyor. Eski devlet başkanı Morales'te de halka darbe halkı derbeye karşı seferberlik etmesi için çağrıda bulunuyor ve hatta sokaklara da çağırıyor. Bu son haberlerin tam durumu belli değil ama Guardian'dan bakıyorum. Galiba bu darbe girişiminin başı, başarısızlıkla sonuçlandırıldığına dair Tom Phillips'in ayrıntılı bir yazısı var. Bir de New York Times'dan son dakika haberi var. Bolivya generalin darbeci generalin tutuklandı yani gözaltına alındı haberi var. Ye, kendisi yeniden demokrasiyi kuracağım demiş ama kendisi ve destekçileri de ondan sonra geri çekilmişler. Başkanlık sarayına baskın yapmak için çok topluca silahlı durumlar var. Ayrıntılarını tekrar gözden geçirebiliriz. Darbelerin sonu gelmiyor. Özellikle Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kaynaklık ettiği çok sayıda Darbe girişine tanık olduğumuzu söylemeliyiz tabii ki. Türkiye'de Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı başlatılan nöbet eyleminde kayyım kıyımdır, kıyıma geçit yok deniliyor artı gerçeğin haberinde ve nöbet başlatılıyor. 3 Haziran'da İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyım atanmasına karşı kentte nöbet eylemi başlatıldı ve belediye halk pazarı önündeki alına tecridi kıracağız kayyımı göndereceğiz ne kayyım ne tecrid Kürt halkı için özgürlük diye nöbetin her gün gece boyu süreceği de belirtiliyor onunla ilgili de bağlantıları e, takip etmeye çalışacağız önemli bir şey gelişme olarak karşımıza çıkıyor Kayyıma geçit vermeyeceğiz mi? Mitinge çağrıda bulunuyorlar. Kayım irademizin gaspıdır, Geleceğimize sahip çıkıyoruz diyorlar. Bir de bildiri var. Onu daha sonra saat 10'a doğru tekrar size e, okuma fırsatımız olacağını düşünüyoruz. Bu arada Türkiye'den de gerek Gökçer Tahincioğlu deyim 4'ten gerekse Necmi Alpay adaletin artık işleyemediği salcıların da sürgüne gittiği duvara yine silah asılı şeklinde bir okuması var Necmi Alpay'ın yasalara uyan yok suç tepeden tırnağa birikti ve birikiyor diye yani Hüda Kaya'nın nihayet serbest bırakılmış olduğunu ama kaygı yükümüzde biraz da olsa hafiflemeye rağmen cezaevleri hala siyasi tutuklu dolu ve toplumsal atmosferimizde şiddet Kol geziyor diye bir açıklaması var Gökçer da Yalçın Özbey'in hafızasız tel tel dökülen bir toplumda tadı kaçmış bir çete ve ölen bir tetikçi Yalçın Özbey diye Türkiye'nin darbelerle tetikçilerle dolu geçmişine atıf yapan bir döküm yazısı var onlara da fırsat bulabilirsek deyineceğiz tabii ki diğer ben Julian Assange'in serbest kalması ve Avustralya'da memleketine dönmesi yani haberleri var ve WikiLeaks kurucusu Julian Assange'in eşi ve savunucusu Stella Assange basın konferansında bir tek gün bile hapiste geçirmemeliydi ama bugün kutluyoruz çünkü nihayet Aksız yere yat, bunca yıl yatırılmış ve işkence görmüş olsa bile özgür diyor ve 2000'den de açıklamalar geliyor. Bu Dünya'nın savaş, bir, birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki espionaj yani casusluk kanununun uygulanmasındaki tuhaflığı ortaya koyan. ...konuşmalar, görüşmeler var. Ondan da bahsedeceğiz. Bir de tabii Kenya'da... ...Kenya polisinin... ...saldırısı vardı. Gençliğin yönettiği... ...protestolara... ...22 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Şimdi... ...onunla ilgili de... ...yeni gelişme var. ...geri çekmiş görünüyor Kenya'nın... Başkanının yaptığı, yaptığı saldırıyı geri çekmiş oluyor ve e, öğrencilere hak tanımış olduğu gibi haberler de var. Onlara da bakabiliriz. İklimle ilgili de bazı mücadele haberleri de var. Onların hepsine geçeceğiz ama öncelikle bir e, tarihte bugüne göz atalım. Ben sen başla evet, istersen. Evet, başlayayım. Ee, 1905'te e, Rus donanmasına ait Potemkin zırhlısında isyan e, başlıyor. 1905 Rus-Japon savaşının neden olduğu yoksulluk ve savaş yenilgisi Rusya'da huzur, huzursuzluğu arttırmışken Potemkin zırhlısının mürettebatı kendilerine kurtlu et yedirilmek istenilmesi üzerine direnişe geçiyor. Gemi askerlerden ve tayfalardan oluşan bir komitenin eline geçiyor. Subaylar çatışmalar sonrasında denize atılıyor. Alınan kararla Potemkin bir işçi şehri olan Odesa'ya gidiyor ve burada işçi grevlerini destekliyor. Ee, ve işçiler burada kitlesel bir şekilde greve giderek Potemkin ayaklanmacılarını destekliyorlar. Ayrıca ayaklanmada ölen tayfalar için cenaze töreni düzenleniyor. Bu Çarlık ordusunda yaşanan ilk devrimci ayaklanmaydı. 3 Temmuz'da Çar tarafından gönderilen 50 bin kişilik bir askeri birlik işçilerin üzerine ateş açarak büyük bir katliama girişmişti. Yaklaşık 6 bin kişi katlediliyor bu sırada. Bu olay üzerine Potemkin zırhlısı Odesa'dan ayrılarak Romanya'ya sığınıyor. Sonraki aylarda ülkede büyüyen isyanlar 1905 devir bile sonuçlanacaktı. Tabii hatırlatmakta yarar var. Bu olay üzerine... Dünyanın belki de sinema tarihindeki en meşhur filmlerden biri olan Sergei Eisenstein'ın filmi var. Potemkin Zırhlısı, zırhlısı. çekilmiş Tam aynen bütün bu olayları tam da bu şekilde anlatan çok bildik bir meşhur bir filmdir. Evet, Eisenstein'ın filmi tam bir belgesel niteliğinde çekilmiş ve dünyada çok büyük yankılar yaratmıştı. <gülüyor> Hala da etkileri Seyredenler için söylüyorum bayağı e, ciddiye alınacak şekilde etkileri de olduğunu söylemek mümkün. Yani her sahnesi neredeyse bir e, ikonik bir e, şey özellik kazanmış film. O kurtlu etler e, merdivenlerden aşağı yuvarlanan bebe, bebek e, arabası vesaire falan gibi şeylerle o katliamları hepsi e, hafızalarda film bir filmdir. Evet, Sergei Eisenstein. Evet, 1968'de bugünse Fransız polisi Paris'teki atölye popüler yani halk atölyesi ona e, 68 Mayıs isyanının ve kitle grevinin ikonik posterlerini üreten atölyeye baskın düzenliyor. Sanatçılar polise hiç direnmiyorlar. Kağıtlarını, boyalarını ve küçük preslerini alıp gidiyorlar. Polis 1968'de oluyor bu olay büyük bir matbaaya el koymayı bekliyormuş hesapları yanlışmış aslında oysa tüm malzeme sanatçılar tarafından elle yapılmıştı bunu polis fark edememiş biraz gecikmiş yani fark etmekte baskından sonra baskının ardından da afişler yapılmaya ve şehre asılmaya da devam edilmişti zaten endüstri çağını yanlış yorulmamışlar anlaşılan. Ya da çok endüstri çağında olduklarını düşünüp daha iktidai yöntemleri akıl edememişler galiba. Evet, ikisi evet, <gülüyor> de söylenebilir. Evet, evet, 2020, 2004'te bir, ilgili bir tarihte bugünümüz var. İstanbul'da yapılacak NATO zirvesine bir gün kala Kadıköy'de gerçekleştirilen işgali NATO'ya, buşa karşı İstanbul bulaşmasına DISK, HAKİŞ, KESK, TMOP, BAK yani Barış ve Adalet Komisyonu İşgale karşı komiteler ile NATO ve Bush karşıtı birlik üyeleri dahil yaklaşık 50 bin kişi katılıyor bu, e, bu, bu mitinge. Savaş karşıtları ABD işgaline karşı bir kez daha güçlü bir ses çıkarıyor. Çok önemli bir e, kitlesel eylem. Tam 20. yıl dönümünde bu eylemi de anıp onlara da bir günaydın diyoruz. Evet. evet şimdi dönelim haberlere. Aslında çok kar, kargaşa dolu bir dünyadan ki yeni izler çok alışık olduğumuz özellikle Latin Amerika'da maalesef çok yakından bilinen bir Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse tamamına destek verdiği hatta hazırlığında bulunduğu da sonradan tüm belgeleriyle ortaya çıkan darbelerden bir tanesi. Burada tabii kesin olarak Amerika'yla ilgili bir şey söylemek mümkün değil elimizde. Artık Julian Assange'in Wikileaks'i de yok. Bilgileri sığdıracak ama bakalım Bolivya'da bayağı ciddi bir darbe teşebbüsü oldu. Sosyalist yönetime karşı Artık gerçekten bakacak olursak Latin Amerika'nın önemli ülkelerinden Bolivya'nın başkenti La Paz'da Murillo meydanında toplanan ağır silahlı askerler ve tanklar başkanlık sarayının kapısını kırıp içeri giriyorlar. Bu arada devlet başkanı Luis Arce de darbe girişimini kınıyor. Tabii en Bu darbelerin en meşhurlarından biri olan hatta en korkuncu olan Şili'deki Salvador Ayende'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın devrilmesi akıllarda hala derin bir şekilde yer almaya devam ediyor binlerce kişinin ölümüyle yok edilmesiyle ve tamamen neoliberal bir devrimin tırnak içinde devrimi söylüyorum gerçekleşmesiyle karşı devrimin gerçekleşmesiyle olmuştu. Şimdi aynı şeyin yapılması deneyimi hala var günümüzde. Luis Arce darbe girişimini kınamış Sosyalist Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Juan Jose Zuniga'dan askerlerini geri çekmesini istemiş. Arce Bolivya darbe girişimiyle karşı karşıya diyor. İki gün önce görevden alınmıştı Genelkurmay Başkanı Juan Jose Zuniga üç kuvvet komutanı ile birlikte hareket ettiklerini, yeni bakanlar olacağını, işlerin değişeceğini, ülkenin artık böyle devam edemeyeceğini söylemiş. Artık gerçeğin haberine bakılacak olursa ve e, şeyde e, demokrasi asıl şimdi biz getireceğiz filan demişti ama pek öyle olmadı anlaşılıyor. Eski Bolivya devlet başkanı Evo Morales sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. Silahlı kuvvetler darbe yapıyor diyor darbe yaklaşıyor. Genelkurmay başkanlığındaki komutanlar <gülüyor> saat 3'te öğleden sonra acil toplantı çağrısında bulunuyor 15'te. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz diyorlar. Süresiz genel grev ilan ediyoruz diyor Morales. Silahlı kuvvetlerin demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz. General Zuniga tarafından hazırlanan darbeye karşı demokrasiyi savunmak için <gülüyor> ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz demiş. Bir ulusal seferberlik çağrısı oradan geliyor. Hemen ardından da devlet başkanı Arse toplum, ordunun başına yeni komutanlar atadığını duyuruyor. Ve yeni komutan askerlere kışlaya dönmeleri emrini veriyor. Reuters Uluslararası Haber Ajansı'na ifade veren, demeç veren görgü tanıkları da askerlerle zırhlı araçların başkanlık sarayı önündeki meydandan çekildiğini söylemişler. Son haberler böyle bir de New York Times'da da Bolivyalı generalin gözaltına alındığı belirtiliyor hatta bunun fotoğrafı da konmuş New York Times'ın haberine. Bir... Demre olan bir şey burada bu galiba e, yeni yönetim ya da bu işte şu anki var olan yönetime eski yönetim Morales'in de destek vermesi yani arçaya destek veriyor ve tabi bu herhalde darbecilerin bayağı gözünü korkutuyor olması lazım böyle bir e, geniş bir e, şeyin e, tepkinin gelmiş olması. Evet fotoğrafa bakılacak olursa elleri önden kelepçeli tombik bir general ama sivil kıyafetlerde darbe yaparken sivil giymiş anlaşılan girişiminde bulunurken. Onun fotoğrafını da koymuş New York Times. Evet böyle bir durumla karşı, karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Henüz tam şeyin durumun ne olduğu... Belli değil ama <gülüyor> yani yeniden demokrasiyi getireceğiz dediğini belirtiyor New York Times'ın haberinde. Ama gerek kendisi gerekse de destekçileri sonradan da geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Başka sarayı şey yaptıktan sonra bastıktan sonra neyse ki büyük bir ölüm yaralanma gibi silahlı durumlar konuşturulmamış. Bütün bu darbecilerin hep demokrasi getiriyoruz demeleri de çok ilginç değil mi? Yani en evet. iyi demokrasi falan. Yani bütün sağcı partileri mesela geçenlerde yeni konuştuk galiba. Ee, Avrupa'daki bütün e, aşırı sağcı partilerin hepsinin özgürlük, demokrasi falan bir takım isimler alması da çok manidar bu vesileyle. Evet kesinlikle öyle yani. E, yani Necmi Alpay'da işte biraz önce özet olarak bir iki kelimeyle söylemeye çalıştım. T24'te adalet artık işleyemiyor savcılar da sürgünde yasalara uyan yok suç tepeden tırnağa birikti ve birikiyor diye yani Hüda Kaya'nın nihayet serbest bırakılmış olduğunu kaygı yükümüzde biraz olsa da biraz da olsa hafifleme olduğunu ama cezaevlerinin hala siyasi tutuklu dolu olduğunu ve toplumsal atmosferimizde de şiddetin kol gezdiğini söylüyor Anlık yani sayaç diye bir sayaç var. O sayıyor tıpkı bir saat gibi durmamacasına çalışıyor. 2008'den beri yıl yıl ay ay diye ve duvarda asılı bir silah varsa o silah bir sonraki sahnede patlayacak demektir. Gerçi siz bu sözü sanat yani galiba tiyatro yapıtları için söylemiştiniz sevgili Çehov ama bizim buralarda olup bitenlerde fena halde aynı sözü çağrıştırıyor. Ortalık yine silah mermi teşhirleri, tehditler, hedef göstermeler, saldırılar, öldüresiye darp ve cinayet olaylarıyla dolu. Adalet artık işlemiyor ya da işleyemiyor. Savcılar da sürgünde, yasalara uyan yok, suç tepeden tırnağın birikti ve birikiyor diye. Darbelerin tarihini de yani 1961 anayasası ülkeye tam bir demokratik rejim getirdi diye Emre Kongar'ın yazısına değiniyor ama... Yani tam değilse de bizim tarihimize göre hayli demokratikti gerçekten diyor 1960 ilk darbesini Türkiye'nin söylerken. Türkiye İşçi Partisi o sayede kurulabilmiş ve Türkiye'nin 68'de o iklimde oluşabilmişti. Komünizm hala yasaktı ama Marx, Lenin, Nazım gibi yazarların kitapları azar azar eksikledik yayınlanmaya o iklim sayesinde başlıyordu. Gel gelelim. Söz konusu demokratik rejim tırnak içinde tam gene tırnak içinde olmadığı gibi tırnak içinde gene getiriliş tarzı da gene tırnak içinde demokratik değildi aslında. Siyaset bilimindeki latince adıyla söylersek manu militari getirilmişti o rejim yani asker eliyle. Ortalıkta herhangi bir savaş ya da devrim olmadığı halde asker. Eliyle diye işte 27 Mayıs 12 Mart ve 12 Eylül askeri müdahalelerinin ortak yanıdır bu diye bir küçük özet yapıyor Alpay. Ve ne de olsa Cumhuriyet Devrimi'nin öznesi olduğu halkın desteğini arkasına almayı Kuvayi Milliye olmayı başardığı için de Askeriye güçlü ve meşruluğu örtüsünde kolay bir tutamaktır. Çok yakın tarihlere kadar Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinin de açıkça söylemeksizin her bunalım döneminde imdada yetişeceği umudunu için için beslediği güç olmuştur. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. İfadesinde olduğu gibi buradaki asker ne kadar mecazi olursa olsun militarist ruhun temel maddi ögesidir. Hiç değilse olağan koşullarda yurttaşları olmak neyimize yetmiyor? Neden her durumu olağanüstü saymak işimize geliyor bir düşünmek lazım diyor. Ve sonuç olarak şöyle bitiriyor. Ben bu satırları yazarken yani 26 Haziran çarşamba günü 10 Ekim 2015 Ankara gar katliamının son denilen duruşması görülüyor. Sanık ve şiddilerden. 16 kişinin hala firarda olduğu anlaşılıyor. mitinle ilgili olarak kamu görevlilerine düşen sorumlulukların yerine getirilmemiş olduğu bilgileri yine dikkate alınmamış vesaire. Yarın diyor 28 Haziran 2004 Cuma saat 14'te İstanbul Çağlayan'da Pınar Selek 4 kez beraat ettiği davadan bir kez daha yargılanacak. 1 Temmuz'da devlet dışı militarizm açısından çok belirleyici bir siyasi cinayetin Sinan Ateş Cinayeti'nin duruşması var. 2 Temmuz, ah 2 Temmuz, Sivas'ın sönleyen yangını. Bu arada da büyük kurban Gazze'de kayıt durumundaki çocuk sayısının 21 bine yaklaştığı bilgisini de eklemeden bitiremem. Duvarda yine silah asılı, bu silahın boş olma garantisi yok ve panzehir. Zehirleyenin elinden alınmayı bekliyor diye bitiriyor yazısını. Özgür Özel'in normalleşme şiarıyla ve Reza Türmen Hoca'nın sokak siyaseti kavramıyla anlatmaya çalıştığı çizgi bu açıdan da yol gösterici ancak mutlak surette ve hızla geliştirilmesi gerekiyor diye yazmış Necmiye Alpay. Bu e, duvarda asılı silah derken geçenlerde kimin de o fotoğraf e, bayağı işte e, bir bürokrat falan gibi birisiydi galiba arkası gerçekten duvarda onlarca çeşitli boy ve ebatta silahların asıldığı fotoğraftı ve bu bir tür gururla bir tür böyle övünerek falan oluşturulmuş bir duvar ve önünde övünerek çekilmiş fotoğrafa benziyordu. Musun? Ben, ben de şimdi tam hatırlayamadım sen hani sözünü ettiğin hem fotoğrafı hem de haberi görmüştüm. Bunu paylaşmamıştık ama yani fırsatımız zamanımız olmamıştı ama ya e, iktidar grubundan birisinin aktif e, bürokratlarından birine aitti inanılmıyorsam. Evet öyle bir şeydim. Evet öte yandan da tabii biraz önce de değinme fırsatımız oldu bir kelimeyle de olsa Gökçer Tahincioğlu'nun T24'te gene ...yüzleşme sütununda yazdığı... ...bir genel değerlendirme var... ...yani hafızasız tel tel... Tökülen, ...dökülen bir toplumun... ...tadı kaçmış bir çetenin... ...ve ölen bir tetikçinin... ...yani Yalçın Özbey'in... ...hikayesini anlatıyor... ...yani Özbey 2009 yılında... ...sessizce Türkiye'ye geldi... ...babasını ve annesini ziyaret etti... ...ne büyük talih değil mi... ...hem yaptıklarına rağmen suç ortakları... ...çatlılar gibi... ...kahraman olarak anılacaksın... Hem yurt dışında olmadık suçlara karışacaksın hem huzurla memleketine döneceksin. Bir başka ülkede olsa Özbey'in ölümü üzerine dosyalar açılır. Aydınlatılmamış bugün işlenen cinayetlerin taşlarını döşeyen cinayetlerin neden cezasız bırakıldığı tartışılırdı. Gölgede kalmış küçücük haberler. Abdi İpekçi cinayetinde adı geçen Yalçın Özbey İstanbul Arnavutköy'de hayatını kaybetti diye bir küçük haber bütün bu isimleri anlamsız bularak haberleri okumak bile istemeyen saçma sapan tetikçilerden kahraman yaratmaya hevesli bir kuşak. Başına gelenlerden neredeyse uyuşmuş kolunu kaldırmak istemeyen haberlere şöyle bir göz atıp görmezden gelen sadece kendi görüşlerinin sloganlarını duymak isteyen önceki kuşaklar. Hepimizi bu hale getiren bir iklim var diye bir değerlendirmesi var Tarıncıoğlu'nun. Hepimizi alıştıran Hepimize unutturan ne de olsa ne olsa doğal karşılamamıza yol açan bir iklim. Ömür boyu cezaevinden çıkmaması gerekirken İstanbul'da yatağında huzurla ölen Yalçın Özbey işte bu iklimin yetiştirdiği karanlık bir tetikçidir. Yani oysa hiçbirimiz 1 Şubat 1979'da öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi Pekçi'yi unutmak, geride bırakmak gibi bir hakka, ve lükse sahip değiliz. İsimlerin kutsallığı değil mesele. 12 Eylül'ün taşlarını döşeyen bu cinayetleri unutursak, darbenin taşlarını döşediği zulüm ortamını unutursak, bugünün kutsal güvenlikçi paradigmalarını anlamamız da mümkün değil diye yazmış. Yani Özbey'in dahil olduğu susurlukla varlığı açığa çıkan devlet beslemesi çetenin tadı, aslında reisleri Abdullah Çatlı'nın 1996'da Susurluk kazasıyla ölmesiyle kaçtı. Devlet yeni bir düzene geçme kararı almıştı ve eski bazı isimleri tasfiye edebilmek için bazı çeteleri harcamak yapabileceği en iyi işti. Ancak harcamanın da bir sınırı var. Çetenin içinden çekip kurtarmam gerekenler var. Onların hikayesini anlatıyor ve son derece ayrıntıları insanın tüylerini de ürpertecek e, verileri şey yapıyor Carlos gibi olmak istedim plan diyor yani bir darbeci ve aynı zamanda kendisi bir uyuşturucu patronu. Eee sonuç olarak yani bir başka ülkede olsa Özbey'in ölümü üzerine dosyalar açılır, aydınlatılmamış bugünün işlenen cinayetlerin taşlarını düşüren cinayetlerin, döşeyen cinayetlerin neden cezasız bırakıldığı tartışılırdı. Devletin gölgesi olmadan Ayakta bile duramamalarına rağmen Kahraman ilan edilenleri Kimlerin koruduğu açığa çıkartılırdı Öyle olmadı diyor ama Abi, Abdi Bekçi'den bugüne uzanan Cinayetler kurbanların Suçlu ilanı Tetikçilerin kahramanlaştırılması Cezasızlık bile değil Mesela artık diye bitiriyor Yazısını Gökçer Tahincoğlu Mesele Artık bunların üzerinde bile Durulmaması Evet, tabii yani ortamı, ortamın, ortamın, karanlıkların içindeki portresini çizen iki yazıya da bu şekilde değinmiş olduk. Bu kurta valisi gibi bir takım dizileri düşünsek işte yani değil mi? Zaten böyle gayet illegal, derin, e, gizem, e, sır, işte devlet, e, büyük kutsal bir takım laflar etrafında örülmüş olan bir dizi mesela işte nasıl e, medyanın etkisini falan da görüyorsunuz orada o medyayla oluşturulan ya da o bütün Yalçın Özbey'in etrafında oluşan hikayenin e, dışa vurumu o, o tür diziler dizilerde evet. bütün bu meşruiyet sağlanıyor yani evet, bir, bir, bir yerde bir devletle bağlı bir şey var işte paramiliter bunu bir yüceltme falan bir hikaye var e, dostu tabii Yalçın Özbey de rahat rahat yatağında ölür yani Evet onun gayet ayrıntılı bir portresini ve çizmiş oldu. Daha önceki yazı ve kitaplarından da biliyoruz. Gökçer Tayıncıoğlu'nun. Evet gazetecilerin görevi bunların takibini sürdürebilmek tabii yayıncıların da öyle. Öte yandan dünyaya da biraz daha dönüp bakalım. Aslında belki dünya geçmeden şu şeyi bahsedelim mi? o Ekim Ankara Gar katliamı evet, da evet. benzer bir. Durumda karşı karşıya ne olacak o yani bir Temmuz'a ertelendi ee, ve e, o adını şimdi bulamıyorum ama avukatlardan birinin bir sözü var yani e, şey işidi e, insanlığa karşı suç işlemekle e, suçlamak bu kadar mı zor e, diye soruyor aslında hakimlerin Vicdanlı yöneliyor ve bütün bu kayıp olan, herkesin muhtemelen çok haberi olan o derin ilişkilerin çok iyi bildiği bir operasyonun açığa çıkaması hakkında çok temel bir şey soruyor. Yani bu kadar mı zor insanlığa karşı suç işleyen bir takım insanları açığa çıkarmak diye soruyor. Oldukça karanlık bir dönem aslında gerçekten. Ve şeyde şiddetin önünde alınabileceğine dair epey bir e, e, bilgiye de sahip değiliz. Hiç tam aksine yani. E, 10 Ekim GAR katliamı diye biliniyor. İşte 1 Temmuz'a etelendi haberinden bahsediyoruz evet. E, duruşma sonrasında yapılan basın açıklamasında 1 Temmuz günü aynı motivasyonla, aynı öfkeyle geleceğiz diyorlar karar. Her neyse o kararı teşhir edeceğiz. Haksız kararların her zaman karşısında olacağız diye bir açıklama var. Yani 10 Ekim 2015'ten bahsediyoruz. 9 yıl geçmiş üzerinde. IŞİD'in canlı bombalarıyla 104 kişi katledildi. Bu, bu da hatırlanmıyor, hatırlanmak da istenmiyor anladığım kadarıyla. Buna ilişkin davanın 25. bitmek tükenmez bir dava oldu. Ankara 4. Ağa Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada yakınlarını kaybedenler ve yaralılar dinlendi. Sanıklardan Ermen ikincinin avukatının 3 gün sağlık raporu aldığı için savunmasının alınamayacağını, savunmasının alınamayacağını kaydeden mahkeme başkanı, diğer sanık avukatlarının da öden sonra duruşmaya katılmadıkları için savunmalarının alınamayacağını belirtmiş. Yani dokuz yıldır süren ve evet Türkiye Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük, en yüksek sayıda ölümle sonuçlanmış terör olayının bunca gecikmiş davası devam ediyor, ertelenmiş kararda, da diğer sanık avukatlarının da öden sonra dur duruşmaya katılmaları katılmadıkları gibi bir gerekçe var. Ve sanık avukatlarının savunmalarının alınması için duruşma 1 Temmuz sabah, sabah saat 9.30'a ertelenmiş. 10 Ekim Barış Derneği ve Katliamda kayıtlarını yakınlarını kaybedenler de basın açıklamaları yapıyorlar ve eş sözcüsü 10 Ekim Derneği eş sözcüsü İshak Kocabıyık sanık avukatlarının sudan gerekçelerle katılmamaları sebebiyle duruşma ertelendi demiş. 1 Temmuz'a ertelenmesinin bir sebebi de karar açıklandığında bizim yeteri kadar katılım olmadan boş sıralara karar açıklaması olduğunu düşünüyoruz. Ama mahkeme heyetine bir kez daha sesleniyoruz. Eğer böyle bir gerekçeniz varsa fena halde yanılıyorsunuz. Biz gerekli katılımı 1 Temmuz'da da Başka tarihte de sağlarız. Bizim için <gülüyor> adaletin tesisi herhangi bir mahkemenin vereceği karar değildir. Biz gerçek adaletin tesisi ve bu mitingin esas talebi olan barış sağlanana kadar asla ve asla mücadelemizi bırakmayacağız diyor. Yani 1 Temmuz günü aynı motivasyonla aynı öfkeyle geleceğiz. Yani 10 Ekim Derneği eş sözcüsü Mehtap Sakinci de... Bugün tekrardan ailelerin yıllar sonra duygularını dile getirdiği ve mahkeme heyetinin de hiçbir renk vermeksizin bizi dinleyen ama anladığından emin olamadığımız saatler geçirdik. Açıkçası, açıkçası şunu söylemek gerekiyor. Mahkeme heyeti hiç bu kadar derinlemesine bilgi sahibi olmamıştı. Bu yüzden heyetin bundan sonra vereceği karar bizim için çok değerliydi. Ama görüyoruz ki Sanık vekillerinden birinin sağlık mazeretinin bitmesini takiben duruşma günü bırakması bu dosyanın karar aşamasına geldiği anlamına geliyor. Bu kararında kuvvetle muhtemel mütalaa doğrultusunda olacağını düşündüğümüz için saatlerdir anlattıklarımızın da bir karşılığının olmadığını düşündüğümüzü üzülerek söylemek istiyorum demiş. Biz yargılamanın bu aşamasında karara gidilmemesi gerektiğini, araştırılacak pek çok tutuşsun olduğunu ve tüm taleplerimizin reddedilişinin aslında her şeyden önce adil yargılanma hakkının ihlali olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Buradan çıkacak kararın büyük bir adaletsizlik getireceğini anlatmaya çalıştık. Biz dokuz yıldır meselenin özünü anlatmak için dil döküyoruz. Meselenin özü bu bir siyasi cinayet, bu bir katliam. Ve katliam kapsamında talebimiz gerçek adalet. 1 Temmuz günü aynı motivasyonla, aynı öfkeyle geleceğiz. Karar her neyse o kararı teşhir edeceğiz. Haksız kararların her zaman karşısında duracağız diye konuşmuş. Bu arada ara vermemiz gerekiyor galiba Ömer. Evet. 8.30'u epey geçmiş türündeyiz. Yani, bloku açtık. Evet. Evet. Onun üzerine şimdi bir ara verelim konuşmaya devam edeceğiz. Açık gazete. Saat 8.40 hatta 41 olmuş durumda. Biraz gecikmeli olarak ikinci bloka geçtik. Sen ne diyordun Ben bir tane güzel bir haber vermek istiyorum. Ben güzel haber verici gibi kendimi artık konumlandırdım galiba burada. O da şu, bir hakim söz konusu Edirne'de görev yaparken 2019'da Gül Altınok adında söylemekte mahsur yok herhalde. Görevde yap, Görev yaptığı sırada karıştı olaylar nedeniyle kendisi ve işbirliği yaptığı kişiler hakkında hakimler ve savcılar kuruluna yapılan şikayetler sonucu meslekten ihraç edilmiş. Bu kişi hakkında soruşturmanın bir takım ayrıntıları ortaya çıkmış. Şöyle... E... HSK 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Akıncı'nın bir fotoğrafını bir büyücüye göndermiş bu hakim ve yardım istemiş. Gül Altınok daha önce de kendisini HSK'ya şikayetten Avukat Kerim Kazan'ın fotoğrafını gönderdiği büyücükten yardım istemiş. Bu kişi e, hakim oluyor. E, hakkında soruşturma açılmış. Demek ki e, yargı sistemimiz iyi çalışıyor denilir. Tabii ki istenmez yani büyücülerden falan yardım. Kanunlar vardır demek lazım. Bunu anlamış olmuştur herhalde. Yani büyücülerin yardımı yetersiz mi kalır diyorsun? Evet yani tabii ki yani yapması öyle bir şey daha iyi olmuş. Onu kendi özel hayatında yapabilir ama yargıda bunu yapması biraz abes kaçmış ve anında cezalandırılmış bu arkadaş. Bu da iyi bir şey yargımız açısından değil mi? Evet pe peki büyücüye ne demişler? <gülüyor> Evet o haberde yer almıyor ne yazık ki. Biraz da ayrıntılı, yeteri kadar araştırmacı gazeteci değilim ben. Yani o kadar evet o ya, yetersiz batalım. kaldığını itiraf etmem lazım. Hikayenin yani sonunu merak ettim. Büyücü ne yapıyor şimdi? Büyücü meşhur olmuştur bence. Yani bayağı reklam yani. O meşhur. da yargılanmamış mı? Hayır. Ya niye yargılansın yani hakim biri, koskoca hakim geliyor ondan yardım istiyor. Ama kanuna evet neyse yani bunu uzun boylu tartışabilir İlginç bir ortamın içinde olduğumuz kesin yani. Ee, şey e, iyi bir haber de ben vereyim bari. İklim konusuna pek girecek zamanınız olmadı bu korkunç. Genellikle darbe ve feci silahlı şeyler, eylemler haberleri vesaireden Şeyde, Guardian'da Darna Nuh'un bir haberi var. Arizona'da Arizona eyaletinde devletinde de diyebiliriz Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona'sında büyük petrol şirketleri aleyhine dava açılması izni verilmiş yani dava edilebileceği ortaya çıkmış. Savcılar resmen İnsan öldürmek suçundan yargılanmasını istiyorlar şeyin büyük petro şirketlerinin temmuz geçen yılın temmuz yani tam bir yıl önceki sıcak dalgasında pek çok insanın ölümüne sebep olmuştu bazıları da bunlardan evsizlerden oluşuyor. Yani mesela bir şeyin üzerinden kaçmaya çalışan, ateşten, yangından ve sıcaktan kaçmaya çalışan birisi her iki ayağını da kırmış bir çitin üstünden atlamaya çalışırken bir gölgelik bulayım diye bir okulun dışında. O da ölmüş. Bakın takım bir milyon dolarlık evinde oturan zengin bir kadın da ölmüş sıcaktan fenalık geçirip ve bunların sorumluluğu da petrol yani yakmaktan salımlardan vazgeçmeyen büyük şirketler demişler ve dava mahkemeyi mahkeme dava'yı kabul edilebilir bulmuş bu çok ilginç bir iyi bir gelişme de bu diyebiliriz yani, yani mantık aslında çok e, iyi bir sağlam bir şey var e, normal sıradan bildiğimiz cinayet işleniyor birisi e, işte silah taşıyor Birisini öldürüyor veya kanunlara uymadığı için aslında birileri ölüyor. E bu da çok benzer bir şey. Yani iklim cinayeti olarak adlandırılıyor. Sen söz verdiğin ya da yapmama gereken işte iklimle ilgili önlemleri, bizim sana söylediğimiz önlemleri almıyorsun. Dolayısıyla yaratmış olduğun sonuçtan insanlar ölüyorsa aynı sokaktaki bir cinayet gibi yargılanabilirsin gibi bir sonuç çıkıyor. Evet iklim aktivisti ve yazar çok yakından otuz küsür yıldan beri takip etmeye çalıştığımız bir mahkebında bir yorumda bulunmuş. İlimme iklimin içine gel, getirildiği durum tam bir suçtur ve yani çünkü bilim insanlarından on yıllardır gayet adil uyarılar geldi neler olacağı? Ve bunun başlıca sorumlusunun kim olacağı da büyük petrolcüler başta olmak üzere işte fosil yakıt şirketleri bütün bu uyarılara rağmen atmosfere karbon saçmaya devam ettiler ve şimdi de muazzam bir ceset yığını var önümüzde hem de Rüyalarda görülen, kabuslarda görülen ceset yığınlarından çok daha büyük gerçek hayattaki. Buradaki tek mesele demiş, bugün hukukla ilgili epey konuşmamız oluyor. Tek mesele, e, hukuk sistemimiz bu suçları tanıyacak mı, tanımayacak mı? Asıl meselemiz bu demiş. Ve bu şimdi getirilen bir mahkemeden e, gelmiş kararın da bize gösterdiği şey diyor cevabın olumlu çıkması, sorumlu tutulacağı cevabının çıkması da e, mümkün görünüyor. Bu da iyi haberlerin hakikaten önemli bir tanesi diye söyleyebiliriz. Aynı şey bir de Alman aktivistler de iklim politikaları dolayısıyla hükümeti dava etmeye hazırlanıyorlarmış. O da çok o da yakından takip etmeye çalıştığımız Luisa Neubauer Bauer ta başından beri İklim aktivisti yapan ve Friday's for Future'ın diye gelecek için cumalar okul grebleri hareketinin Almanya konunun başında. E, yani 3 yıl oldu e, ve son davayı da kazanmıştık. 3 yıl oldu hala hükümet hiç su, e, gerekli tedbirleri almıyor demişler. Ve işte Almanya malum a, otomobillerin inşa edildiği, ünlü markaların yapıldığı yer ona yani hedefinin çok çok altında kalmış verdiği tedbirleri ve 2030'da 1990'daki saçtığı şeylerin çok daha yüzde 65'ini daha az saçacağını taahhüt etmişti ama bunları da ...uygulamadıkları aşikar... ...o yüzden de onları da dava edeceğiz... ...bakalım ne olacak diyorlar... ...yani bugünkü... ...eylemsizlikleri hükümetlerin... ...temel haklarını insanların... ...yaşama hakkı başta olmak üzere... ...temel haklarını ihlal ediyor... ...o yüzden devam edeceğiz diyorlar... ...aktivistlerin... ...şeyi, avukatı... ...Roda Ferhain ...öyle bir duruma geldik ki... ...artık... ...özgürlük sadece cüzdan özgürlüğü olarak anlaşılan bir dünyada yaşıyoruz. Buna izin veremeyiz demiş. Bu da ilginç yani. E, bu haberle ilgili bitirdiysem ben Filistin'le evet. ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Bu Lütfen. aslında e, medyanın e, gerçekten ne kadar önemli olduğuna dair iki küçük e, haber bunlar. Bir tanesi ya yani da küçük değil tabi. işte. İsrail'in Özellikle tam böyle nokta atışı diyerek şeklinde yaptığı cinayetler var gazeteci cinayetleri en son işte 18 en az 18 tane gazeteci cinayeti var İsrail'in hedefleyerek öldürdüğü bu niye yapıyor? çünkü medyadan haber gelmemesi lazım, bizim orayı görmememiz lazım, orası karanlık bir yer olarak kalması lazım. Ama buna karşın işte çok sayıda Filistinli kendileri cep telefonlarıyla yaratabildikleri tekniklerle haber iletmeye çalışıyorlar. Bir bu medyayla ilgili bir haberde Lübnanla ilgili bir haber aslında British Telegraph gazetesinin Yarattığı bir haber. Bu hiç herhangi bir kaynak falan olmadan e, Hızbullah'ın e, Beyrut havalarına e, silah yığına yaptığına dair bir haber. Dolayısıyla bu aynen şey gibi. İşte biz anlar ABD'nin Irak'ta kimyasal silah var e, kampanyası gibi bir kampanyaya benziyor. Dolayısıyla buradan çıkarak da Lübnan'a e, saldırının meşrulaştırılması söz konusu. Yani işte uluslararası camiada... Aa, ama canım işte e, bak Hızbullah da bir sürü silah milat biriktiriyor. dostu o silahları yaratacağı tehlikeyi önlemek için bir ön e, önlem olarak böyle bir şey yapılabilir diyorsunuz. Ve zaten e, kaldı ki işte e, Güney Lübnan'a fosfor bombalı saldırılar yapılıyor. Dünya kadar insan yine e, bu sefer e, Lübnan'da öldü bu saldırı sonunda. Ve bu fosfor evet, yani şu... bombası dediğimiz şeyde hakikaten... Savaş suçu aslında Buyur. beyaz fosfor enfeksiyon yani binaları ateşe verip insan kemiğini etini, etini kemiğe kadar yakabilen bir beyaz fosfor denen bir peci, o, o, silah diyeyim peki ona enfeksiyonlara Artı gerçeğin o, işte yaşamın özüne kimyasal dökmek gibi bir şey diyor mesela pardon evet. Evet evet aynen öyle yani organ veya solunum yetmezliğine de sebep oluyor ve savaş suçu sayılıyor pek çok deklarasyonunda çıktı. Yani ama İsrail Güney Libran'daki Nebatiye vilayetinin büyük kasabası Hiyam'ın Matal El Cebel bölgesini beyaz fosfor bombalarıyla hedef aldığını duyurmuş. Yani bunu da Human Rights Watch insan hakları izleme örgütü. Belgelerle rapor etmiş pek çok bomba, fosfor bombasının beyaz fosfor kullanıldığının pek çok köylerdeki Güney Lübnan'daki kasaba ve köylerdeki yerleşim yerlerine ve bunun uluslararası hukuka göre tam bir suç savaş suçu olduğunu hatta söylüyorlar pek çok kez. ...belgelendi bu... ...ama... ...devam ediyor... ...bir şey değil... uluslararası insancıl hukukta... Insani, ...insani hukukta... ...havaya püskürtülen beyaz fosforun... yerleşim yerlerinde kullanımının... ...ayrım gözetmediği için yasa dışı olduğuna... ...dikkat çekmişler ama... uluslararası hukukta kullanımını doğrudan... ...yasaklamıyor... ...onu da belirtmek lazım... ...yüzlerce Lübnan'ın hastanelik olduğu... Kimiyenin bundan sonra da hayatının tehlikede olduğu belirtiliyor. Times of Israel gazetesinde de çıkmış. Anadolu Ajansı'nda da var bu haber. Yani yaşamın ee, buradan, özüne kimyasal dökmek öyle mi? Evet. Aynen öyle. Diyeyim. Bir şey de bu gene e, Filistin meselesi ilgili olarak İsrail ordusunda çok sayıda asker Gazze'de savaşmayı reddettiğine dair e, bir haber var. E, yani e, bu çok açıklamalar yapmışlar işte e, savaşa mesela bir askerlerden birisi şey diyor savaşa katıldığımız altı ay bize askeri operasyon tek başına kaçırılanları yani İsrail askerleri geri getirmeyeceğini gösterdi. Tutumumuzun bedelini ödesek bile Gazze'de savaşmaya geri dönmeyeceğiz e, diye açıklıyor bu askerlerden biri. Bir başkası, Haris Gazetesi'nin görüştüğüm bir mektup, bir mektup imzalıyor bu vicdani retçiler. E, yedek askerler bunlar. E, onlardan birisi şunu diyor. Şimdi kuzeye, kuzeyde hizmete çağrılırsam giderim ama Gazzey'de savaşmaya çağrılırsam bunu reddederim. Yedek subaylıktan döndüğünde bunu bizi nereye götüreceği konusunda kafamda soru işaretleri oluşmaya başladı diyor. Yani e, işte hükümet kaçırılanları kurtarmak ve savaşı durdurmak için bir in, anlaşma imzalamak yerine refah karadan girmeyi tercih edince işin rengi değişti. Yani refahın aslında hep beraber bekliyorduk ne kadar korkunç bir şey olduğunu. Dolayısıyla bu, bunların e, bir tür vicdani tam adı üstüne yani ya, vicdanen ben İsrailli asker bile olsam bu benim e, vicdanıma sığmıyor diyerek reddetmek e, çok e, önemli. Mesela işte müfreze komutanıyla konuşuyor bunlardan biri. E, Askerle çıkarken bir yerden askerlere bulundukları evi yakmalarını emrediyor. Ev, bir evi terk ediyorlar ve orayı yakmalarını emrediyor. Diyor ki bu benim için kırmızı çizgiydi. Müfreze komutanıyla konuştum ve bunun nedenini anlamaya çalıştım. Bu evin bir Hamas evinin üyesi, Hamas üyesinin evi olduğunu mu öğrendik diye soruyor. Komutanların bu evleri sadece vandalizm ve intikam için yaptığımızın Gayet farkında olduklarını düşünüyorum diyor. Bir evet, de ama... Amerika'da da e, ordudan istifalar var. Evet. Aynı konuda ilgili, aynı konuyla ilgili olarak evet. Bir, bir biraz çok az küçük bir açı e, genişleterek bir de ilginç bir haber. Bu Norveç'in en büyük emeklilik fonu olan KLP, e, şöyle bir şey yapmış. İsrail ile bağlantıları neyle? Katar Batı Şeria ve Gazze'deki insan hakları ihlallerine katkıda bulunabileceği endişesiyle şirketin hisselerinden çıkıyor. 100 milyar dolarlık hacme sahip bir emeklilik fonu bu. Ee, Katerpiller ekipmanlarının İsrail odası tarafından kullanıldığı vurguluyor. Ne, i̇lginç bir şey değil mi bu? Yani e, bir fon, Norveç'in bir emeklilik fonu, e, İsrail'in bağlantıları nedeniyle Katerpiller fonlarından e, ya da yatırımdan çekiliyor. Çok ne kadar etkili bir şey olmalı bu. Evet e, ve ben e, şimdi adını hatırlayamadığım önemli bir aktivistin de Amerikalı aktivistin de e, İsrail'de protesto sırasında katapiller e, miydi bilmiyorum ama bir buldozerle ezildiğini de hatırlıyorum öldürüldüğünü. Rachel, Rachel Corry. Evet Rachel Corry. Evet, evet o da o da katapiller miydi bilmiyorum ama yani çok Nisan aklına getiriyor tabii. Şimdi bir detayden de bahsedelim. Yani son derece e, ciddi şeyler de devam ediyor. Yani gazetecilerin bir kere hedef alınarak öldürüldüğünü ortaya koyan bir rapor. E, sınır tanımayan doktorların raporu. E, bir 33 yaşında bir fizyoterapistin Fadi e, El Vadiyan'ın Öldürülmesinden sonra 5'te diğer üç de çocukla beraber 5 kişiyle birlikte öldürülmüş. Ve bisikletle işine giderken öldürülmüş. Yani sınır tanımayan doktorlar da diyor ki İsrail en az 18 gazeteciyi e, tamamen hedef seçerek vurmaktan dolayı sorumludur diyor. Böyle e, onları da vermiş yani Birleşmiş Milletler e, Gazze'de. Eğer insan insani yardım çalışanlarının vurulmasını hedef alınmasını şey yapmazsak önü önü alınmazsa yasaklanmazsa bu ya her türlü yardımı durdurmak zorunda kalacağım demişti o da tuhaf bir açıklama Birleşmiş Milletler'den ama yani 18 nerede yani, kart Kar, amacı gitmeyen Forbidden Stories yasak hikayeler diye adlandırılan bir kuruluşun açık, yaptığı araştırmanın sonucunda 18 medya çalışanının e, İsrail tarafından drone'larda hedef alınarak dikkatle hedef seçilerek vurulduğunu ve öldürüldüğünü ortaya koyuyormuş. En az dördünün e, e, yeleklerinin üzerinde e, basın, kocaman basın yazıyor, pres yazıyor ve her birinin net olarak e, basın mensubu olduklarının anlaşılabileceğini söylüyorlarmış ama maalesef bu da gerçekleşmemiş. Ve şu ana kadar diyor The Committee to Protect Journalists diye bir kuruluş var. Yani Gazetecileri Koruma Komitesi'nin raporuna göre en az 108 medya çalışanı bu şu ana kadar 37.600'den fazla Filistin'in öldürülmesinin arasında... En az 108 medya çalışanının da habercilerin öldürüldüğünü tespit etmişler. Feci durumlar var. Ayrıca da Gazze'deki kıtlık üzerindeki rapordan da bahsetmiştik. Demokrasi'de, NAV'da da gene var. Şu anda yani hakikaten dillere gelemeyecek kadar vahim rakamlar veriliyor. 500 binden fazla insan şu anda facia durumunda. Kıtlık yiyecek kıtlık ve açlıktan dolayı facia eşiğinde olduğunu söylemişler. <gülüyor> Böyle bir durum var. Yani Birleşmiş Milletler'in FAO diye adlandırılan Gıda ve Tarım Örgütü'nün başındaki Maximo Torrero... Baş ekonomisti onun son veriler de diyor yani nüfusun yarısından fazlası Gazze'deki nüfusun yarısından fazlası hiç evde hiçbir yiyeceği yok ve yüzde yirmisinden fazlası da yani her beş kişiden birisi de bütün gün ve gece boyunca hiçbir şey yemeden geçiriyorlar demiş artık. Daha fazla ne anlatılabilir bilmiyorum. Durum böyle yani. <Gülüyor> hey, ara verelim. Bey Seyfettin Gürselle buluşalım. Açık daste. Seyfettin Gürselle ekonomik gidişat. Merhaba Seyfettin, günaydın. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet, bugün birazcık bu enflasyon meselelerini filan konuşalım. Çünkü ekonomik gidişatı en çok etkileyen şeylerden birisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyareti vardı. Evet. ve ne sonuca varıldı ve ekonomi tutuşatı nasıl etkileyecek pek anlayamadım ben belki sen rica edersin <gülüyor> Vallahi rıza edebileceğimi sanmıyorum çünkü ben de açıkçası bu işaretleri tabi pek çok kişide olduğu gibi ben de benzeri bu işaretleri uyandırdı bu ziyaret yani şeyin de hani cumhurbaşkanı da gitti görüştü genel başkan aslında CHP'nin ama ona da çok anlam veremedim ama neyse yani ekonomide konumuz bu bir ekonomi kurmayları diye basın söz ediyor CHP'nin ekonomi kurmayları senin bölge var Kartepe 3 kişi galiba her neyse Mehmet Çimşek'in Maliye Bakanı Mehmet Şimşehir'i ziyaret ediyorlar. Ne konuştular? Yani neden ziyaret ettiklerini tabii tartışacağız. mı gelen açıklama demeyeyim ama hani ne olabilir amaç bununla ilgili tabii fikirlerim var ama bunu sonra konuşalım. Önce bir evet. dinleyicileri hatırlatalım yani ne konuşulmuş. Tabii basında öğreniyoruz. Basına yansıdığı kadarıyla uh, biliyoruz. Dört konu uh, var. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam yapılması malum iktidar, uh, daha doğrusu Mehmet Şimşek çok kararlı bir şekilde, Cumhurbaşkanı da belli ki ikna etmiş bu konuda uh, çok kararlı bir şekilde bunu söylüyordu. Artık bundan sonra uh, Askeri bütçede yılda bir zam yapılacak. Bu enflasyon yükselince e, mecburen iki defa e, yapılıyordu Temmuz'da, e, Ocak'ta ve Temmuz'da. Şimdi bir defa yapılacak dedim. Bu daha kısında durdu. Şimdi bunu konuşuruz ayrıca ama e, CHP demiş ki bu zam yapıl, yapılmalı. Peki emekli e, zamına da yani refaplı emekli ve memur maaşlarına yapacak. Hükümet san en enflasyon kadar yapacak öyle bekleniyor ama bakalım görelim öyle yetmez demiş CHP bir de vefah payı, refah payı dediği işte büyüme kadar ki onu %5.5 buçuk olan altı civarında beş buçuk o o da eklenir demiş yani vergi da adalet istiyor CHP yeni bir şey değil yani daha doğrusu ÖTV vesaire yani Dolaylı vergiler malum Türkiye'de çok yüksek ee, Bunları Düşünüp diyeyim, Vergi gelirlerinin üstü ikisi aşağı yukarı Dolaylı vergilerden oluşuyor ee, Yani işte KDV ÖTV vesaire ee, Bunu tabi e, Daha gelişmiş Vergiyi doğru düz toplayan Ülkelerde e, Yarı yarıya ancak olur Aşağı yukarı. E, hatta bazen daha az olur. E, esas dolayısız vergi yani gelir vergisini e, daha çok tabii toplamak lazım. Orada büyük bir sorun yaşadığı Türkiye'nin Osmanlı'dan beri böyle. Neyse. E, ama biliyoruz bunu. Yani gelir vergisinde ve gelirde bir kaçak var. E, bunun düzeltilmesi lazım falan. Bunu istemiş. Yani adalet kasıt bu. Bir de dört numaralı konu TÜİK'in bağımsız bir danışma konuluğu diyor. Ee, bunu bir ara denemişlerdi. Çabuk vazgeçtiler. Ee, ayrı ayrı enflasyon e, için ayrı iş gücü piyasası için ayrı böyle bir e, danışma komisyonları kurmuştu bir ara. Ee, şey, hükümet bu hükümet e, N Nabi Abal zamanında mıydı? Neyse şimdi tam hatırlamıyorum 2 ay zaman sürdü. Ben de üyeydim. Gü gü gü gü gü e, niye yazısın. gülerek karşılıyorsun? <gülüyor> ee, tabii çabuk bitti. 2 ay falan sürdü. Bir toplantı yaptık. <gülüyor> ee, bu bu da haklılar tabii de şimdi e, ben de çok desteklemem. Bunu söylersin yani her fırsatta hatırlatırsın bu TÜİK'in güvenilmiyor rakamlarına yani güveni sağlamak için bir bağımsız akademisyenlerden bu işin uzmanlarından oluşan danışma kurulu olsun o da yani daha ayrıntılı açıklamalar yapar avukar, özden geçirir e, tavsiyelerde bulunur hakikaten bazı rakamlar bilerek değil ama bak, sorarsan e, sorunlu olabiliyor neyse bu e, ama bunun için 4 saat 15 dakika toplantı yapılmaz zaten. Ee, bu 4 konu için bile böyle basın yansıtı. 4 saat 15 dakika sürmüş görüşme. <gülüyor> bu 4 konuyu işte ben kaç dakikada özetledim bilmiyorum. Tamam ben bir özet yaptım ama yani 4 saatlik bir şey de yok. Acaba başka şeylerde mi konuştum ya da uzun uzun anlattı CHP'li heyet. Mehmet Çimşek'te uzun uzun cevap verdi. Ne, bilmiyoruz. Bu o kadar da önemli değil. Ee, şimdi benim tuhafıma giden nokta şu. Asgari ücretle e, iki defa yani Temmuz'da da zam yapılmalı diyor. E, bir, bir, bir, bir açıdan haklı CHP çünkü %25 tuhafı. Aşağı yukarı ilk 6 ayda daha Haziran'ı bilmiyoruz ama yani kabaca ilk, ilk 6 ay %25 e, fiyat düzeyi arttı. Fiyatlar arttı. E, %25'ten zam yapmazsan zaten Temmuz itibarıyla Ocak'taki asgari ücretin satın alma gücü ya da reel değeri %25. Dörtte birini kaybetti. Bu yıl sonuna kadar daha da kaybedecek. E, burada büyük bir sorun tabii ki var bu e, Adalet açısından diyelim hakaniyet açısından e, Emekli maaşlarına %5-6 Daha kumysam da olur koymasan da olur Bence orada sorunlar daha farklı Çok yüksek az sayıda Emekli maaşı da var Ama büyük çoğunluk son derece düşük e, Düzeyde Bu fiyat seviyelerinde Bu geçim pahalılık düzeyinde Tabi emekliler çok zor durumda bu ayrı bir konu. Ee, ama sonuçta bunları tabii ki muhalefet partisi olarak talep edelim. Talep değil de yani iktidardan neyi talep ediyor? Şimdi ona geleceğim de. E, bunları zaten söylüyor. Ee, herhalde kendisi iktidara gelse CHP böyle davranmayacak. Peki şimdi e, mesele nerede? Mesele şu. Mehmet Şimşek neden... Ruslarla askeri ücretlere zam yaptırmadı. Emekliye de daha fazla vermiyor. Kamuda ille tasarruf yapılacak diye ter ter tepiniyor. Ne kadar başarılı olacak o tuttum. Bir ayrı bir konu ama bir derdi var. Derdi şu. Bu Cumhurbaşkanı bizzat tek adam karar alıcı büyük bir usvarla Yanlış bir iktisat. Politikaları kümesi uyguladı. En başta da <gülüyor> bu işte enflasyon yükselmeye başlayınca enflasyon sonuçtur. Bunun nedeni yüksek faizdir dedi. Düşürtürdü sonunda faizleri. Merkez Bankası başkanlarını kendisi istediği gibi atadı. Bu kabusu enflasyon canavarını bizzat Beştepe yarattı. Bu iktidar yarattı. Şimdi bunun yanlış bir yol olduğunu gördüler. Seçimden sonra daha doğrusu öncesinde zaten belli ki karar vermişler. Çünkü Mehmet Şimşek de o zaman işte görüşmeler falan başladı. Bayağı da pazarlıklar da oldu herhalde. Öyle gözüküyor. Neyse seçim bittikten sonra tamamen çok farklı bir ekonomi politikası geçiş yapıldı. Mehmet Şimşek, Mahve Bakanı aynıydı. aynı cildi. Merkez Bankası Başkanı değiştirildi. Ee, ne sorun neydi? Ne sorun? Sen yarartmışsın enflasyonu yüzde yedişti çıkmış. Gittim tüfeden bahsediyorum tüketici fiyatlarından. Şimdi ee, bunu indirmen şart. Yani bunu yanında tabii artık faizleri düşürmekten de düşeceğe kadar düşmüş. Aksine de enflasyonu patlatmış. Döviz kuru üzerinden. Şimdi bu bir numaralı sorun bu. Mehmet Şimcek de gelmiş. Düşürmenin yolları piyasa ekonomisinde, bir kapitalist ekonomide aşağı yukarı belli. Halka içerde talebi düşüreceksin. Şimdi Merkez Bankası tabii ki para politikasını da tamamen 180 derece aksi yönde hareketi geçti. Faizleri arttırdı. Hani yeterli midir? Bir beş on pandağı artmalı mıydı? Bunu iktisatçılarla tartışıyorlar. Bu önemli değil. Tamam faizi değiştirdin. <gülüyor> Bu yapılması gereken enflasyonu aşağı çekmek için yapılması gereken politikayı uydursun. Para politikası. Ama bunun yetmeyeceğini herkes biliyor. Çünkü bunun yatırımlar üzerinde etkileri mutlaka olacaktır. Olmaya başladı zaten gözüküyor. Bu bir talebi kısmı bir şeydir. Sonra insanlar şeyden vazgeçerler. Bu da gözüküyor. Hani bir an önce bu enflasyon daha da artacak. Ben işte araba alacaksam, dokuzun arabı alacaksam bir an önce alayım. Çünkü yarın öbür gün almaya kalksam daha pahalı olacak falan. Bu tip talepteki şişkinliği de şey bu balonu da patlattı. Bunu da görüyoruz. Fakat bunlar yeterli değil bu enflasyon. Bir kez son derece dirençli hale geldi. Uzun vadede yani gelecekte daha doğrusu bir türlü Merkez Bankası'nın ilan ettiği açıkladığı hedefleri işte ben yıl sonunda şu kadara düşüreceğim diyor. Değil mi? Ama anketlere bakıyorsun. Bir taraftan anketler de yapıyor. Bu siyasi şey, ekonomik aktörler bunu inanmıyor. Vatandaş inanmıyor. Hala 10-15 puan üzerinde Merkez Bankası'nı. Şimdi bunu da aşağı çekmen lazım. Bu bir güven sorunu. Ee, dili yandı çünkü vatandaşın. E, ne yapmalısın? Bütçede %6'ya varmıştı bütçe açığı. Gayri safi yurt içi hasılanın %6'sı. Bu çok yüksektir. E, açıktır. E bu da ne yapıyor? Tabii ister istemez talebi arttırıcı yani dev kamu kazandığından ki esas olarak vergi gelirleri tabii daha fazlasını harcıyor. E bunun içinde tabii düşürülmesi lazım. Yani faiz sıkı para politikasının mutlaka bir bütçe disiplini sıkı bir maliye politikasıyla tamamlanması, desteklenmesi lazım. Mehmet Şimşek bunu da yapmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olacak? Ama bir üçüncü ayak daha var. Bunu şeye geldiğinden beri söylüyordu. Bakanla bakan olarak atandıktan itibaren arada bir söylüyordu. Ne diyordu? Gelir politikası da önemli. Şimdi bu tabii çok soyut bir laf ne demek? Gelir politikası da önemli. enflasyonla mücadelede. Tabii iktisatçılar biliyorlar bunun ne anlamına geldiğini. Şu anlama geliyor, iç talebi bu faizle arttırarak, da harcamaları kısarak, bütçe açığını işte daha düşük seviyelere indirerek bunlar yetmez. İç talebi baskı altına almak için mutlaka gelirlerin de üzerinde baskı yaratmak lazım. Yani ki gelirin üzerinde yaratacağım e tabi ki ücretler üzerinde. E, ücretler nasıl üstünde baskı yapar hükümet? E, asgari ücrete kabilik hakla gelen o oldu. E, bu Temmuz'da bırakalım real olarak ücretler düşsün. Temmuz'da zam yaparsak tekrar bir şey canlanma getirecek. Çok kritik bir noktadayız enflasyonda. E, şimdi Temmuz, ağustos bunu çok defa konuştuk burada da bir baz etkisi olacak. Çünkü geçen yıl %9 ıı, Temmuz %9 küsur Ağustos şey vardı enflasyon oranı aylık. E, bu çıkacak şimdilik devreden. E, buradan nereden baksam bir herhalde e, 15 puana ya da 13-14 puana yakın bir birden yıllık enflasyon aşağı inecek dediğinde kaça inecek 160. İşte %60 küsur. Şimdi yüzde %60 küsurdan iddia şu, bu Merkez Bankası'nın ve hükümetin izlediği enflasyonla mücadele politikasına vatandaşın inanması, güvenmesi için %39 galiba, şimdi yanılmıyorsam Aralık sonu itibariyle Merkez Bankası'nın açıkladığı hedef yani ben %40'a indireceğim diyor, yıllık enflasyonu 60'tan Devre aldın Eylül'de önünde kaç ay oluyor? 4 ay %40'a indireceksin. <gülüyor> Tabii pek olası değil ama hiç olmazsa ne bileyim %45'e falan indirsen de olur. Ama bu bile çok zor. Ne yapıp edip işte can uğraş bir şekilde aslında içerideki talep baskılanmak istiyor. Bunun da yolu olarak enstrümanı, aracı bunun işte asgari ücreti zam yapmazsak Zaten Temmuz'da bir gerilemiş olacak reel olarak yüzde 25 kadar ve bırakalım daha da gerilesin. E, onun için e, böyle bir yol izliyor. Şimdi e, uzatmamıza Şimdi neden bu kadar uzattım? Şeyin iktidarın şeyi bu e, politikası, enflasyonla mücadele. Şimdi tabii evet, ki enflasyondan şey, bunlar sorulmuş. Muhalefet partisine gelir CHP'ye sen bir şey diyecektin var özür dilerim. Evet, evet. Tabii, şey Ferhat da bir şey söyleyecek ben de bir Hı. şey soracağım sonra lütfen. E, tamam. Ara, şeyini bozmuyorsam isticamını yani e, bunun peki arkasındaki siyasi hesap nasıl yapılıyor? Yani bu alabildiğine kemer sıkma hatta boğaz sıkma haline gelen şey Seçimlere kadar e, alabildiğine sıkıp son anda bir türlü gevşetmek mi? ya yani Seçimler öncesinde mesela işte bakın size e, bir sürü şey yaptım demek gibi bir şey. Bu hani bu yurt dışı çıkış harcında benzer bir şeyler oldu ya bugünlerde. 150 liralık aç, evet. 1500 liraya e çıkartılır gibi oldu. Sonra 3000 lafı edildi. Sonra muhtemelen bahşederek işte bakın size 3000 yapmıyorum çocuklar. Hadi bakalım 1500 liraya e idare edin. vergi evet. bir şey mi yapılacak? Evet. Yani bu siyasi hesap nasıl yapılıyor bunun arkasında diye merak ediyorum. Yani ben bu de, soru, e, soru, e, söylediğin örnek bu bütçe açığını indirmekle. E, e, yani bunlar yurt gidiyorlar hala önemli bir şey kesim, yüksek gelirli kesim ve bunlardan işte, 100 lira mıydı? yüz lira galiba. 100 lira ne? Çok hiçbir şey değil artık. Bundan daha ciddi para alalım da vergi gelirleri artsın. Dert o. Tabii şey de Önleyebilir böylece e, döviz talebinde de e, bir e, düşüş yaratabilir. Dolayısıyla e, yani bu şeyin parçası bunlar. Hep. Enflasyonu yaratmışsın bir canavar. Kolay kolay düşüremiyorsun. Bunun bir belli ki bedel ödeyeceksin. Bu bedeli ödemeyi göze aldılar. Ondan sonra e, ve işte bildiğimiz ortoduk standart finansiyelde mücadele politikasını yapıyorlar. Başaracaklar, başarmayacaklar. Ne kadar başarılı olacaklar, göreceğiz ama. Ee, Sevdim. Bir de, Düğün bir de, bu de ben. Şimdi muhalefet şimdi, ben, partisi pardon <gülüyor> ha. Bir, bir de ben bir şey soracağım. Yani e, ekonomist Hayri Kozanoğlu'yla yapılmış bir söyleşi vardı artık gerçekte. E, asgari ücretin enflasyona etkisi en fazla yüzde üç sonbaharda stagflasyonla da yüz yüze kalabiliriz diyor ee, ve yani durgunluk ve enflasyonun aynı anda gerçekleşmesi olacak ve asgari ücret talepleriyle sıcak bir yaz geçecek sonbaharla birlikte de toplumsal hareketlilik artacak büyük hareketler olabilir muhalefetin tamam, de tam bu, bu noktada emekçi kesimi yalnız bırakmaması bir lazım var. o herhalde sadece Kozaroğlu asgari ücretin üzerinden gitti ama esas asgari ücret elindeki tek enstrüman hükümetin. Onun derdi reel olarak ücretler düşsün. Milli gelirin işte evet. %30'u aşağı yukarı ücretlerden oluşuyor. Ee, onlar evet, özel kesim asgari ücrete zam yapılmadı diye kendileri yapacak mı onu göreceğiz. Bu mesela çok önemli bir konu. Önümüzdeki e, daha doğrusu Ağustos ayında e, ki bizim programlardan birinde mutlaka e, konuşacağız. Hani özel sektör evet. ne yapıyor? Tamam devletin yapmadı asgari ücreti zam. Onlar da yapmayacak mı? Ya da kimisi yapacak kimisi yapmayacak mı? Ama esas amaç asgari ücret üzerinden ücretleri baskılamak. <gülüyor> Şimdi bu muhalefette gelelim. yani Esas konumuz o. Evet. Peki evet. CHP neden gitti? Şimdi asgari ücreti adam diyor ki ben diyorum amacım diyor bu enflasyonu düşürmek. Bir numaralı sorun bu. Onun için ben işte tamam adil olmayabilir, şu olmayabilir, bu olmayabilir. Ben bunun başka yolunu bilmiyorum. Aa, böyle bu enflasyon aşağı çekilir diyor. Şimdi CHP kitip Mehmet Şimşek'e asgari ücrete zam yapmalısınız öyle şey olur mu demenin ne manası var bilmiyorum. Bunu anlamadım hakikaten. Belli ki hani ya da emekliye işte bu kadar zam yapıyorsun yetmez işte üstüne daha 5-6 puan daha koy. Şimdi bunu söylemek için bence CHP'nin gidip 4 saat Mehmet Şimşek toplantı yapması hiç gerek yoktu. Hiçbir anlamı veremiyorum doğrusu. Şimdi bu CHP şunu diyebilirdi. Bakın önceden hazırlık yapar ki bu aslında dolaylı olarak biz iktidara geldiğimizde böyle yapacağız demektir. Bu enflasyonu siz yarattınız ama maalesef bize kalacak. Bunu aşağı çekmek bizim enflasyonu aşağı çekmenin bir fiyat istikrarı sağlamanın şeyini, yol haritasını biz şöyle görüyoruz. Biz şu politikalarla bu enflasyonu indireceğiz aşağıya. Şimdi bunu hiçbir zaman diyemeyecek büyük bir ihtimalle böyle açıklıkta. Biz gelince enflasyonu düşüreceğiz belki diyecekler. Ama sen bunu zaten her defasında hatırlat. Ama bir taraftan da gerçekten iktidara geleceğine inanıyorsan ki öyle bir ihtimal belirdi. Yerel seçimlerden sonra o bakımdan Cumhuriyet Partisi'nin Nasıl bir e, Ekonomi programı var kafasında Bu çok önemli o programın içinde de Tabi bir numaralı Acil şey görev Bu enflasyonu aşağıya işte, 4 yıl sonra ne olur bilmiyorum bunlar Ne kadar başarılar ama Sonuçta bu ülkede yüksek bir enflasyon Her zaman oldu Birkaç ıı, yıl hariç <gülüyor> Ya da bazı dönemler 60'larda var öyle bir dönem Neyse Sonuçta bunu sen Mehmet Şimşek'e gider dersin ki bak böyle olmaz. Halk, halkı eziyorsun enflasyonu düşürmek için. Aslında bunun şu yolu da var. Neyse oluyor? Bu yoldan da enflasyon düşürülür de bunu da ilan et. İnsanlar da desin ki CHP ihna edici bir alternatif sundu. O, halka ödetilmeyecek ya da çok fazla ödetilmeyecek bu bedel bunun başka bir yolunda varmış. O, CHP bunu söylüyor. A, Mehmet Şimşek bunu olmaz dedi falan. E, bunun üzerinden bir tartışma yapabilirsin. Ama <gülüyor> bu haliyle peki sen olsa Mehmet Şimşek belki de söylediysen olsa ne yaparsınız dedi. <gülüyor> ben başka türlü bir yol vermiyorum enflasyonu indirmek için. E, siz acaba? olsaydınız nasıl bir program uygularsınız diye sordum. Sormadığımı bilmiyorum ben olsam sorardım. Ve CHP'nin de yapacağı yani ziyaretler iktidarla karar alıcılarla müzakere demeyelim çünkü kendileri de müzakere değil bunlar diyor. Görüşme evet. diyor. Yani açıkçası lafı uzatmayayım. Ben CHP'nin bu ziyaretlerini yapmak istediğini anlamadım evet ama yani muha muhalefetin de tam bu noktada emekçi kesimi yalnız bırakmaması lazım, lazım. CHP'nin acilen bir iktidar e, tabii ki bir genel program demokrasi hukuk şu bu, orada yapılacak çok şey var <gülüyor> yapabilir CHP bunların hazırlıkları var yeni anayasa işte altılı masanın yaptığı bunlar var ama ekonomide benim merak ettiğim ekonomide kardeşim ne yapacaksın Nasıl bir vizyonun var? Bu enflasyonu düşürmek için ne yapacaksın? İktidara geldin. Yüksek bir büyüme nispeten mümkünse enflasyon yaratmadan nasıl yapacaksın? Hangi reformlarla, hangi politikalarla? Buna dair acilen bir program hazırlaması lazım. Evet, süreyi yani de bitirdik zaten. E, ama yani en can alıcı nokta bu herhalde. Evet. yakından takip etmek durumundayız. Her zaman yapmaya çalışıyoruz da çok kolay olmuyor tabi ama Anladım. ileriki programlarda muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetin Yani bu bir, da Büyük bir ihtimalle böyle bir programda herhalde hazırlayacaklar da yani bu gereksiz işlem programı azalt. sonra çıktı ki biz farklı bir yol isteyeceğiz. Şöyle evet. şöyle yapacağız diyor. Eğer varsa tabi diyebiliyorsan kolay değil. <gülüyor> Peki çok teşekkürler Seyfettin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel ile Ekonomik Gidişat Açık Gazete Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer, Madra. Günaydın Tuğba. Günaydın Ferhat. Evet nasıl gidiyor? Avrupa ben... neler konuşuyormuş bakalım. Ee, biz bir hafta bayram tatilindeydik. Ee, Avrupa'daki tartışmalar son gaz devam etti. Orada tatil falan olmadığı için. Ben iki haftalık gündemi şöyle bir toparlamaya çalıştım öne çıkanlarını. Ee, Eurotopics bültenlerinden değerliyorum bu yorum ve haberleri. Bugün size Polonya'daki din derslerinden bahsedeceğim. E, İspanya'da gençleri dijital alemde korumak için yapılanlardan bahsedeceğim. Ama önce ben de diğer programcılar gibi e, önemli bir e, madde olduğu için Fransa'daki seçimlerden e, de biraz e, değinmek istiyorum. E, biliyorsunuz e, bu hafta sonu genel seçimlerin ilk turu olacak. E, 15 gün sonra da ikinci tur olacak. Ve burada e, Lope'nin aslında lideri olduğu ama hani resmi olarak başkanlığını 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın yaptığı Ulusal Birlik partisinin birinci olarak çıkması e, bekleniyor. E, yani farklı anketler var. Bu anketlerin tamamında bu Ulusal Birlik aşırı sağcı parti birinci ama ikinci sıradaki sol ittifakla arasında. Bazı anketlere göre birkaç puan e, fark var. Dolayısıyla ben buna biraz tutunup ya ufakta da ne bileyim kapanabilir falan diye bir umut e, etmek istiyorum. Ama bazı anketlere göre de e, fark daha açık e, durumda. E, peki e, bu Ulusal Birlik Partisi ne vaat ediyor? E, muhtemelen hani de başbakan olarak göreceğiz e, 15 gün sonra. E, bu aşırı sağ siyasetini anlamak için bu vaatler önemli. Biraz onları aktarmak istiyorum. Salı günü seçim kampanyası kapsamında hem kendi programını anlattı Bardel'e hem de akşamına e, bir te te televizyonda münazaraya çıkıp e, diğer e, parti liderleriyle e, tartıştı. Orada söylediklerini toparlayacağım şimdi. E, birincisi ekonomik vaatleri var. Ee, örneğin şöyle diyor: Fransızlar bana güvenirse ben satın alma gücü başbakanı olacağım diyor. Yani purchasing power e, prime minister e, diyor. Ee, yani satın alma gücündeki düşüşten ve hayat pahalılığının artmasından çok vurgulu bir şekilde bahsediyor. Peki bunun için ne yapacak? İşte e, doğalgazdaki, e, yakıttaki, elektrikteki vergileri azaltacağını düşün söylüyor. E, maaşları yüzde on yükselten yani çalışanlarının maaşlarını yüzde on yükselten şirketlere vergi kesintileri getireceğini söylüyor. E, önemli bir nokta Macron tüm tepkilere rağmen geçen yıl emeklilik reformunu geçirmişti. Burada emeklilik yaşını 62'den 64'de yükseltmişti. E, Bardeyle bunu geriye döndüreceğini, tekrar emeklilik yaşının 62 olacağını e, söylüyor. E, böyle baya bir ekonomik evaatleri var. E, yani şeyi seçmeni oradan yakalamaya çalışıyor. Ama bunları nasıl finanse edecek? İşte yorumcular da, insanlar da bu soruyu soruyorlar genelde. E, bunlara karşı verdiği cevaplardan bir tanesi yasal ve yasal olmayan göç konusunda yapılan harcamaları azaltmak yani ülkede bulunan göçmenlere yani tırnak içinde kaçak gelmiş olsun ya da işte yasal olsun onlara yapılan harcamaları azaltmak bazı vergi kara deliklerini kapatmaktan bahsediyor ve Avrupa Birliği'ne aktarılan yapılan finansmanın azaltılmasından bahsediliyor bahsediyor e, Avrupa Birliği'nden Fransa'ya istisnalar istemekten e, bahsediyor. Ama tabii bütün bunlar son derece muğlak şeyler. E, göçmenler konusunda söylediklerinden biraz daha e, bahsedeyim. Örneğin şimdi mevcut durumda 11 ila 18 yaşları arasında en az 5 yıl boyunca Fransa'da yaşayan herkes e, işte e, Fransız vatandaşı olabiliyor. Örneğin bunu iptal edeceğini söylüyor. Ya da savunma, güvenlik alanlarındaki hassas işlerin sadece Fransız vatandaşlığı olanlara verileceğini, çifte vatandaş olanlara verilmeyeceğini söylüyor. Göçmenlere ilişkin böyle tedbirleri var. Bir de şeyini anlayışını göstermesi açısından... Eğitimde getireceği e, yenilik olarak söylediği şeylerden bir tanesi ilginç, onu aktarmak istiyorum. Okullarda otoritenin sağlanacağını söylüyor. E, cep telefonlarının yasaklanacağını, öğrencilerin öğretmenlerine sen değil siz diye hitap et, ed, edeceklerini, e, böyle bir şey hani kural e, getireceğini e, söylüyor. Böyle vaatleri var e, Bardela'nın. E, yorumlara bakalım yorumcular ne diyor? E, Fransa'dan Les Ecos'dan e, bir yorumcunun e, söyledikleri şöyle. Daha önce hiçbir partinin bu denli kesinlikten uzak bir programla başbakanlığa talip olduğunu görmemiştik. Gerçekte kesin olan tek şey enerji fiyatlarındaki KDV düşüşü bunu da AB bütçesindeki katkıyı azaltarak yapacak. Peki ya diğerleri işte sosyal güvenlik primlerindeki artıştan vazgeçmek vergileri kaldırmak emeklilik reformuna son vermek miras vergisini düşürmek. Bu tedbirleri nasıl finanse etmeyi düşünüyor? Bardella diye sormuş. Öte yandan yani Fransa'da e, bu ulusal birliğin, Le partisinin iktidara gelmesi tabii Avrupa için çok önemli. Avrupa Birliği için e, çok önemli. E, onun nasıl bir tutum alacağı sorgulanıyor. Belçika'dan e, Le Soir gazetesindeki yorumcunun yorumu şöyle. Göçün kontrol altına alınması, enerjide KDV düşüşü, Fransa'nın AB bütçesine katkısının azaltılması, Avrupa standartları yerine Fransız anayasasına öncelik verilmesi, bunları vaat ediyor Bardella. Bunlar yanıltıcı olmasının yanı sıra zarar da veriyor. Çünkü alakart Avrupa diye bir şey söz konusu olamaz. Ben ekliyorum burada. Yani hani Avrupa'nın bazı şeylerini alıp bazı şeylerini almak almamak diye bir şey söz konusu olamaz diyor. E Fransa'nın Avrupa bütçesine katkısını tek taraflı olarak azaltmak. Gibi bir şey söz konusu olamaz vergilendirme göç politikası bütçe yönetimindeki konularını konularındaki yükümlülüklerinden kurtulamaz e, Fransa diyor yani bu vaatlerin gerçekçi olmadığını söylüyor ya da en azından iktidara geldiğinde e, çok belli ki Avrupa Birliği ile e, Fransa arasında hani ciddi bir e, gerilim e, olacak e, gibi görünüyor Fransa'dan durum böyle. Evet. Peki şey var mıydı yorumcuların e, değindikleri arasında e, Jordan Bardella'nın kendisinin de bir göçmen olduğu buna rağmen de göçmenlere hak sınırlamalarını hat safada tutacağını söyleyenler var mı yoksa bunu ben kendim mi uyduruyorum? Ama öyle bir şey olamaz Ömer. Niye olsun ki o adam artık önce gelmiş. Önce geldi için sıranı yani. E, e, lütfen çok rica ediyorum. Önce bir kere kendisi gelmemiş. Kendisi Fransa topraklarında doğmuş. O da doğmuş, olsun. evet. evet Olsunuz, e, aile e, galiba, de değil mi? Evet, aile. Dedesi gelmiş. Gel dedesi gelmiş galiba. E, evet. Üçüncü kuşak lütfen artık o bir Fransız. Ee, üstelik de yani Fransa'nın yoksul semtlerinde e, annesi tarafından tek başına büyütülmüş. O halkın dertlerinden gerçekten anlayan gerçek bir Fransız. Yani sizin gibi elitistler işte sen Fransız değilsiniz falan filan diyorsunuz ama en Fransız olan o diye kendisini evet. savunuyor. Evet benim de bozgunculuğum buraya kadardı. Geri alıyorum. Devam edelim. <gülüyor> evet. E, buradan e, Polonya'ya e, geçelim. E, Polonya'da biliyorsunuz Aralık ayında yapılan seçimlerde Hani genel olarak batı demokrasilerindeki gidişatın aksine bir gelişme olmuştu. Orada daha demokrasiyi savunan Donald Tusk liderliğindeki koalisyon iktidara gelmişti. Ve o şimdi kendisinden önce 8 yıl iktidarda kalan Hukuk ve Adalet Partisi'nin yaptığı hani demokrasiden, çoğulculuktan uzaklaşma yönündeki atılmış olan adımları geriye çevirmeye çalışıyor. Burada bahsetmiştim örneğin kamu medyasına atamalar yapmaya çalışıyor. Ama mevcut e, başkanlar e, oraları bırakmıyorlar işte kamu televizyonunda... İşte oturma eylemleri halkın yani şimdi muhalefet eski iktidar partisinin destekçilerinin işte televizyonun önüne gelip bayraklar sallaması falan bu tip şeyler oluyor. Yani bunu şunu söylemeye çalışıyorum. E, TÜV liderliğindeki hükümet bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. E, ama ciddi bir dirençle de karşılaşıyor. Hani Bütün bunların arasında nasıl yol aldığı tüm Avrupa tarafından dikkatle izleniyor. Şimdi yapılmaya çalışılan şeylerden bir tanesi e, eğitimde reformlar, eğitimde bazı değişiklikler e, diyelim. E, bunlardan en önemlisi... Din dersi saatlerinin azaltılması ee, sanıyorum ilkokul birinci sınıftan itibaren her yıl iki saat din dersi görüyormuş öğrenciler. Ve bu yani her yıl olduğu için okul birden itibaren olduğu için atıyorum öğrencilerin mesela matematik dersinden daha fazla din dersi alıyormuş toplamda öğrenciler. Şimdi TÜVK hükümetinin e, programına göre bu iki saati bir saate düşürmeyi e, planlıyorlar. Ve yoksa kuantum dinler... falan da mı okutacaklar? Kuantum, şey, e, integral almak olan gibi şeyleri de mi okutacaklar yoksa? <gülüyor> Din dersinde mi? <gülüyor> e, bilmem işte bir ders azaltıyorlarsa matematiğe önem vermek gerekecek o zaman. Bizim marih Şöyle... modelinde böyle şeyler var ya şimdi. Evet evet aynen doğru söyledin Ferhat. Hani bizde de bizdeki şeye de çok benzi benziyor aslında. Hani değişikliklerden bir tanesi din dersi saatini azaltmak. Diğeri de... Müfredatı %20 oranında hafifletmek işte daha uygulamaya yönelik şeyler yapmak falan diyorlar yok kuantum falan sokmayacaklar söylediklerine göre hani matematiğin içeriğini de yani tam matematik mi bilmiyorum ama diğer derslerdeki içeriği de hafifletmek gibi bir şeyleri var. E yani sen burada şey demek istedin galiba yani din dersini alıp da kuantum mu getirecekler demek istedin ama bizim marif modelinde e, işte o değerlere verilecek önemli birlikte bütün e, matematik derslerindeki bir takım içerikler azaltılıyor işte fizikte kuantum falan gibi şeyler kaldırılıyor bunlar kafa karıştırıcı şeyler evrim teorisi falan tabii ki öyle bir takım şeyler ha haşa asla öyle bir şey olamaz. Ama bir yanda işte hem araştırmacı bir nesil yetiştirmekten bahsediyor ama araştırma neyle yapacaksın? Bu verili sınırlar içinde, o verili sınırlar içinde de kuantum yok mesela, evrim yok gibi şeyler. Ee, evet. Ben tam tersten, Polonya'da olan şey aslında e, bu matematiğe e, bizimkilerin tersi bir şey yapıyorlar mı diye merak ettiğim için. Sana. Evet, ben de şeyi hatırlatayım. Ali Alpar'la açık bilinçte son defa gökbilimci Ali Alpar'la da konuşmuştuk bu meseleyi. O da Kuantumun kaldırılmasının ne kadar vahim <gülüyor> bir şey olduğunu da söylemiştim. Tabii orada aslında biraz da al Alpar'a para ben gönderme yaparak söyledim buna evet. Evet. Evet. E, şey bu din dersleri e, Türkiye'dekinden birazcık farklı e, ondan özellikle bahsetmek istiyorum. E, bu derslerden muaf olunabiliyormuş. Ee, ama yani e, hani Türkiye'de de muaf olunabiliyor tabii ki hani gay Müslüman olmadığınızı söylediğiniz defa ama burada böyle bir şey söylemenize de gerek yok. Direkt muaf olabiliyor musunuz? Ve son yıllarda özellikle kentlerde muaf olanların sayısı oldukça yüksek oranlardaymış. Örneğin 2018'de %81'i katılırken öğrencilerin seni %60'ı katılmış. Yani yarıdan yani yarıya yakın %40 hani her 10 öğrenciden 4'ü din derslerine zaten katılmıyor. Hükümet hani bunu da öne sürerek diyor ki yani işte sınıfları birleştirelim. Yani bir öğrenciler muaf olunca bir öğrenciden bir sınıftan din dersi alanların sayısı azalıyor. Dolayısıyla iki sınıfın öğrencilerini birleştirelim gerekirse. İşte ders saatlerini din derslerini ya ilk saate ya son saate koyalım ki hani diğer öğrenciler için günün ortasında bir boşluk doğmasın gibi bir takım şeyler getiriyor. Tabii ve ayrıca da şeyden. E, bu başarı ortalamasından da din dersini çıkartıyor. Tüm bunlar din dersinin cazibesini azaltan e, şeyler öğrenciler ve ebeveynler için. E, tabii ki kilise ve muhafazakarlar da buna karşı çıkıyor. Ama burada çok kritik bir nokta var. Polonya'da din dersi içeriği ve hocaları kilise tarafından belirleniyormuş. Dolayısıyla din dersinin olması aslında kilisenin oraya bir hoca ataması yani belki rahip ataması ve oradan bir gelir elde etmesi anlamına geliyor ve devletin kiliseyi finanse etmesi anlamına geliyor. Bu yani işte ders saati sayısının yarıya indirilmesi, sınıfların birleştirilmesi falan filan kilise için önemli bir gelir kaybı anlamına geliyor. Bu açıdan da işte e, dindarlar, kilise buna karşı e, ciddi bir e, direnç e, gösteriyorlar. E, işte Daha, kilise pardon, küçük bir araya bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. E, aslında şu ne kadar ilginç değil mi? Yani böyle bir tür kutsallık e, atfederek bir şeyler yapıyorsun. Fakat bu o kadar çok e, göze batan bir şey haline geliyor ki gençler gerçekten buna ilgi duyamıyorlar. Çünkü ezber halinde sürekli bir şeyler anlattığın zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Bizde mesela milli güvenlik dersleri vardı bir zamanlar. Bizde mesela bir sürü yerde bütün bu bizde de benzer bir şey oluyor. Yani sen din için işler yaptığın sözü işte, insanları dinden uzaklaştırıyorsun. Belki bir ne bileyim Sovyetler Birliği'ndeki resmi işte Marksizm Denilizm derslerinde başına gelenler gibi bir şey aslında hepsi bunların. Polonya ki çok katolik bir ülkedir değil mi? Bütün evet, katolizm, de, yani Katolizmin yani. başı yani Avrupa'da. Avrupa'daki. Bile bize Polonya'dan çıktığını hatırlayalım mesela. Evet. evet. evet. Demek ki de bundan sonra artık insanlar e, yeter diyorlar. Böyle bir tepeden inme, e, değer, ideolojik e, endoktrinasyon meselesi karşısında e, sadece pratiklerde vazgeçiyorlar. Bu kadar basit oluyor. Pardon. Estağfurullah ne demek? Teşekkür ederim katkı için. E, kilise diyor ki e, dinimize saldırıyorlar diyor. Eğitim bakanı da gördüğüm kadarıyla gayet e, iyi bir eğitim bakanları var. E diyor kiliseyi anlıyorum hani kilisenin ruhani bir alana ihtiyaç duyduğunu anlıyorum ama bunun yeri e, okuldan ziyade kilisedir diyor. Hani ne yapacaksınız siz kilisenizde yapın ve bizden finansman beklemeyin e, diyor. Ve yani burada hani söylediğin gibi bu derslerin aslında hani çok e, e, kilisenin de hedeflediği amacına ulaşmamasının nedenlerinden birisi belki hani arka planda e, böyle bundan gelir elde etmek falan gibi e, hani din dışında manevi değil de maddi bir takım hmm. e, kaygıların e, olması olabilir hmm. e, ya Eğitim Bakanı da e, buna vurgu yapıyor bir gazeteden yorumcunun yorumunu aktarayım. Şeç Postpolita'daki yorumcu şöyle demiş. Ders saatlerinin azaltılması yalnızca memnuniyetle karşılanabilir. Mevcut haliyle öğrenciler bu derslerden hiçbir şey öğrenemiyordu. Ayrıca inanç konularına da tam bir kayıtsızlık mevcut demiş. İşte tam yani söylediğin gibi bir yandan bir kayıtsızlık var işte yüzde altmışa düşmüş kayıt oranları. Şimdideki lise derse sahip çıkın diye bu meseleyi bayraklaştırmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemden itibaren uygulanacak bu şeyler, kurallar. Bakalım nasıl olacak? Evet heyecanla bekliyoruz. Ya aslında süre azaldı bayağı ama şunu da demeden geçemeyeceğim. Bu aslında Louisiana'da. Aileler okullarda on emirin okutulması konusunda mücadele eden bir takım aileler var. Orada da mesela işte çocukların din özgürlüğüne müdahale eden bir takım uygulamalar var işte bayağı bir din dersi. Dolayısıyla çok benzer bir durum orada da. Dünyada bayağı bu işte din ve din dışılık hali arasındaki bütün milliyetçiliklere bağlı olarak ciddi bir işte kavga var yani. Trump da evet. zaten arka çıktı ve dünyanın en ilginç ve güzel metnidir dedi o Amerikli. <gülüyor> evet. Polonya'dan son bir notu aktarayım. İspanya'ya gelecek haftaya bırakıyorum. Polonya hükümetinin yapmayı tasarladığı şeyler arasında eşcinsel birliktelikleri tanımak ve onların evlat edinmesine imkan sağlamak da var. Polonya Avrupa Birliği'nde eşcinsel birlikteliği bir şekilde tanımayan beş ülkeden bir tanesi. Şimdi Tuz hükümetiyle buradan çıkmaya çalışıyor ama buna da karşı çıkan muhafazakarlar var. O alanda da bir tartışma var. Polonya'da da ve Avrupa'nın genelinde de bu tartışmalar böyle sürüp gidiyor. Biz de takip ediyoruz. E, bu haftalık burada bitireyim ben. Peki çok teşekkür ederiz Süba. Çok teşekkürler Ben teşekkür Ruba. ederim. Gelecek Haftaya... hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz hoşça kal. <gülüyor>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 Evet, Avrupa Ne Konuşuyor'un ardından devam edelim birazcık. Önümüzde bir e, bir çağrı metni var. E, cumartesi günü, 29 Haziran Cumartesi günü Kartal'da bir miting düzenlenecek. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin. Kartal'da düzenleyeceği bir miting var ve 154 yurttaşımızın da kayyıma geçit vermeyeceğiz mitingine katılım için hazırladıkları bir çağrı metni var. Size onu da iletmemiz iyi olabilir. Kayyıma geçit vermeyeceğiz ve geleceğimize sahip çıkıyoruz diyorlar. Yani şöyle metin Hakari Belediyesi'ne kayyım atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir. Barış ve refah içinde yaşama umudumuza vurulan bir darbedir ve iktidarın yerel seçimlerde ekmek ve adalet talebi etrafında ortaklaşmış geniş toplum kesimlerini sindirmek amacıyla attığı bu hukuksuz adıma Razı gelmeyeceğiz diyorlar. Yani geleceğimizi, hayatımızı, özgürlüğümüzü savunmak için demokrasiden yana herkesi İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçlerinin 29 Haziran Cumartesi günü saat 19'da Kartal Özgürlük Meydanı'nda düzenleyeceği mitinge katılmaya çağırıyoruz diyorlar. Ve çok 154 vatandaşın imzasıyla geleceğimizi, hayatınızı, özgürlüğümüzü savunmak için demokrasiden yana herkesi İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi güçlerinin bu cumartesi günkü mitingine katılmaya çağırıyoruz diyorlar. Bu kayıma geçit vermeyeceğiz. Yani şöyle de deniyor. Hakkari belediyesine kayyım atanması Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir. Barış içinde yaşama, barış ve refah içinde yaşama umudumuza vurulan bir darbedir. İktidarın yerel seçimlerde ekmek ve adalet talebi etrafında ortaklaşmış geniş toplum kesimlerini hindirmek amacıyla attığı bu Hukuksuz adıma razı gelmeyeceğiz diyorlar ve onun için çağırıyorlar işte. Bunu da belirttikten sonra bir ara vereceğiz birazdan yayınımıza. Ondan sonra da yayınımız gene uzatmalı bir şekilde devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin önde gelen pek çok meselesi var. Onlardan bir tanesi de yasam için yaşam için yasa inisiyatifi. Yani bu protestolarının bir ayı geçmiş vaziyette hayvanlara yönelik şiddet vakalarına dikkat çektiklerini de biliyoruz. Ve hepimiz özgür olana dek hiçbirimiz özgür değiliz diyen aktivistler şiddetin cezasız bırakılmasına tepki gösteriyorlar. Biz de onun için birazdan saat 10'dan sonraki bölümde Yaşam için Yasa inisiyat inisiyatifinin, e, i̇nişatifinden Öykü Yağcı ve İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan e, ve gönüllü avukat Melike Özdemir Balalı birlikte bu meselede hayvan hakları meselesinde neler yaşandığını ve direnişin ne noktada olduğunu konuşma fırsatı bulacağız. Ama şimdi ara verelim. Açık gazete.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 Patiler Derneği Başkanı Buket, Buket Özgün'ün Özgün. evet. barınaktan tutana karşılığı çıkardığı köpekleri Ankara'ya getirdiği için tutuklandığı gibi e, akıl almaz bir olay yaşandı evet. ve bunun hukuki yönlerini de belki Meykan'a da sormamız iyi olur. Evet. Yani hayvan katilleri serbest bırakılırken evet. hayvanların yaşam hakkını savunanlar cezalandırıldı. Bir de mesela Urfa'da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 algı operasyonlarıyla son 3-4 yıldır e, köpekleri bir tehditmiş gibi gösterip e, bir nefret söylemleri yayılıyor maalesef sahte hesaplarla. E, sayıları çok fazla değil. Ben bunu görüyorum ve yaptıkları e, etkinliklerden de ortaya çıkıyor zaten. Ama dediğimiz gibi sahte hesaplarla sanki çok fazla olay varmış, sanki e, olaylar çok e, yüksek boyutlardaymış, öykünün dediği gibi kuduz vakaları çok artmış gibi gibi e, maalesef gerçekten Merçeğe aykırı haberler de yayınlanıyor. E, o diyeyim, yüzden ben bizim ben... en büyük mücadelemiz bu algı operasyonlarıyla evet. bir yandan da. E, zaten dediğimiz gibi önceden beri yapılması gelen...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 başka dünyadaki başka ülkeler ve biz bu kültürü devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayvan katillerine, hayvan tecavüzcülerine vermedikleri cezaları hayvanseverlere, hayvan, hayvan hak savunucularına vererek bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Peki ben bir de şeyi algı operasyonu demişken belki e, öyküye sorabilirim. <gülüyor>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 İlk defa öldürmekten açık açık öldürmekten 20 yıl sonra öldürmekten bahseden bir süreçteyiz. Bir de şunu eklemek isterim. Tek çözüm kısırlaştır aşılat yerinde yaşat. Ancak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 komik cüzi para cezaları verildiği takdirde aslında bu sorun olarak iddia ettikleri durumu kendileri tetiklemeye devam edecek. Çünkü burada ciddi bir rant var. Hala Türkiye'de Kangıl üretim çiftlikleri Akbaş üretim çiftlikleri ve güzellik yarışmaları gibi etkinliklerle üretim ticaret ve güzelleştirme devam ediyor. Bu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 Ee, ama bunun mücadelesini de yap, yapıyorsunuz. O anlattığınız için çok teşekkürler. Eğer eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa burada bitirelim isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz. Öneklerimize sağlık. Biz, de, sağ Biz de çok teşekkür ederim. ederiz yayın için. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet bu şekilde de işte e, Öykü ve Melike Özdemir Balılı'yla birlikte yaşam için yasa konusunda verilen mücadeleyi birazcık özetledik. Son gelen durumuna yaşam için yasa inisiyatifinden gerçek adalet çağrısına da yer verdik. Bu şekilde de bizim programımızın da sonuna gelmiş olduk. Ferhat Kentel aramızdan ayrıldı ama bu programın ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikte yürüttük. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.